94.9 Açık Radyo veya Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Pazar günü e, İstanbullular için, kentler için çok önemli bir etkinlik gerçekleşecek. Ve biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dakikalar içinde e, mahalleler birleşiyor, İstanbul kent hakkına sahip çıkıyor diye bir çağrı metni yayınlandı geçtiğimiz günlerde farklı görüşlerden demokratik kitle örgütleri, mahalle dernekleri, kent hareketleri, platformlar, eylemciler, sanatçılar, akademisyenler, milletvekilleri ve çeşitli meslek gruplarından İstanbullular kent üzerinde söz hakkının bu kentlerde yaşayanlarda olması gerektiğini düşündü ve de e, pazar günü Taksim Gezi Parkı'nda hatta kendilerinin not üzere tüm ağaçları kesilmek üzere işaretlenmiş Taksim Gezi Parkı'nda bir serbest kürsüde bir araya gelecekler. Biz de e, hem bu Toplantıyı konuşmak istedik hem de esasında konuyu biraz daha ayrıntılı olarak e, bilgilenmek ve bilgi edinmek ve bir şekilde size aktarmak amacıyla şu anda e, Cihan Baysal telefon attığımızda öbür e, hatta merhabalar Cihan'ın. Merhaba. Hoş geldiniz Açık Dergi'ye. E, sizi Sulu Kule platformu üyesi ya da Birleşmiş Milletler Habitat Uzmanlar Grubu üyesi ya da hı hı. Kent Hareketleri üyesi olarak tanıtabilirim. Ee, şimdi ben e, dilerseniz tabii ki de programdan ayrıntılı olarak bahsedeceğiz fakat müsaadenizle biraz daha geriye götürmek istiyorum esasında bu süreci. Ee, yanılmıyorsam Haziran 2010'da Kent Hareketleri Forumu bir e, bir forum gerçekleştirilmişti ve evet. bunun evet. neticesinde de bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştı. Orada e, Söylenen şey hukuki mücadelenin yanı sıra hukuki mücadelenin ne kadar önemli olduğu belirtildikten sonra örgütlü bir sokak mücadelesinin de gereği artık ortaya çıkmaktadır diye bir not vardı. Sanırım evet. tam da bu noktaya tekabül ediyor pazar günü gerçekleşecek Aynen. bu toplamda. evet, evet. Şimdi istiyorsanız genel olarak İstanbul'da özellikle son dönemlerde oluşan gelişmeleri, kentsel yenileme ya da kentsel dönüşüm adına her ne deniyorsa... İki ana e, nokta üzerinden, eksen üzerinden biraz konuşmak isterim. Bir barınma hakkının ihlali, ikincisi de kamusal alanın aslında kamu, kamuya hiçbir şekilde danışılmadan dönüşümü. Sizin bu konularda ne düşündüğünüzü e, genel bir perspektif içinde değerlendirmenizi rica edebilir miyim acaba? Tabii. Tabii şimdi e, bizim 2010'da başlattığımız mücadeleden e, bu e, geldiğimiz noktaya bakarsak, Bugün biz artık İstanbul'da ve Türkiye bağlamında kent hakkının ciddi bir şekilde gündeme getirilmesine çabalamak zorunda olduğumuzu anladık. Hı hı. Çünkü dünyada 2001'den beri söylenen bir kavram ve dediğiniz gibi aslında hem barınma hakkı mücadelesini işte bu yöndeki bugün İstanbul'da gitgide artan bir şekilde sermayenin her mekana müdahalesiyle, karşımıza çıkan ihlalleri mağduriyetleri tetikliyor aynı zamanda da barınma hakkının sadece barınma hakkıyla da söylenemeyecek bir mücadele çok geniş çünkü işte 3. köprüden çılgın kanala Ataköy sahilin gitmesinden emek sinemasına en son Gezi Parkı'na kadar kentin her alanına bir taarruzla karşı karşıyayız. Şimdi böyle bakınca biz bunu nasıl toparlayabiliriz? Tabii ki burada kent hakkı devreye giriyor. Hı hı. Yani 2010'da da söylenen hukuk mücadelesi evet ama sokak mücadelesi derken biz bu yanlış çekilmesin başka bir şey demek istedik. Kent hakkını söylemek istedik. Şimdi kent hakkı dediğimiz zaman biraz oradan isterseniz e, geleyim konuya hı hı. E, Konuya gelmeden önce izninizle Unuttum en başta ben e, Kent hakkını gerçek anlamıyla Bugün Türkiye'de tesis eden bir Mahalle mücadelesi varsa O da dikmenlilerin mücadelesidir Yani bu sadece e, Örgütlü dönüş değil Şimdi az sonra kent hakkını açarken Anlatacağım üzere bambaşka bir Şey kentsel mekanın Kullanımı ve üretimi üzerinde Birebir sahipliğin tesisidir Dikmen Vadi'nin bunu gerçekten başardığına inanıyoruz. Hı hı. Buradan en yürekten dayanışmacı sevgi selamlarımı göndermek istiyorum. Hı hı. Şimdi evet, kentsel mekanların e, üretimi dedim Dikmen Vadi derken. Buradan kent hakkına geleyim. E, şöyle bir şey... E, Kentsel me yani kente baktığınız zaman kent kimin kenti sorusundan geliyor ve kentsel mekanın tasarlanması, üretimi, yeniden üretimi kimin dire e noktalıyor diye. Şimdi kentsel mekan üretimi açısından baktığımız zaman tabi kentin sade maddi mekanların üretimi değil bu. Hani dediğiniz üzere şimdi kamusal alanlar dediniz çok önemli. Kamusal alanı değiştiriyor bir AVM yapıyor orayı özelleştiriyor bir fiziki şeyi değiştiriyor. Ama onun dışında bambaşka bir müdahale de söz konusu. Çünkü siz mekana yaptığınız her müdahale ile aynı zamanda yaşamlara da dokunuyorsunuz. Oradaki sosyal ilişkilere, ekonomik ilişkilere, iktidar ilişkilerine dokunuyorsunuz. Hı hı. Şimdi, Şimdi kamusal alanların böyle özelleştirilerek, ticarileştirilerek bize girilmez kentlilerce artık o mekanların erişilmez yapılması demokrasi açısından çok büyük iki tehdit oluşturuyor. Bir tanesi bizim rastlaşma mekanlarımız, temas mekanlarımız. Birbirimizi görme mekanlarımız, ötekiyle buluşma mekanlarımız yok ediliyor. Hı hı. Elimizden alıyor. Peki siz ötekiyi bilemediğiniz, göremediğiniz, temas kuramadığınız bir kentte nasıl bir kentte yaşayacaksınız? Nasıl bir demokrasi inşa edeceksiniz? Artı bu mekanlar aynı zamanda bizim sadece Gezi Park'tan bakınca orası yeşil bir alan, ağaçlar çok kıymetli. Orası bir kamusal alan, park ama onun ötesinde... Orası aynı zamanda mesela 1 Mayıs sırasında çok kullanılan da bir mekan. Bizim evet. muhalefetimizi, örgütlü gücümüzü sırasında iktidara karşı çıkışlarımızı gösterdiğimiz mekanlardır kamusal mekanlar. Şimdi bunları da giderek elimizden alıyorsunuz. Bizim direniş mekanlarımızı, muhalefet mekanlarımızı daraltıyorsunuz. O zaman nerelerden muhalefeti seslendireceğiz? Şimdi demokrasi açısından... Bunun da sorgulanması lazım. Ha o zaman ne yapacağız? Demek ki işte Kent Hakkı dediğim zaman dikmeni e de gelirsem bunu buradan söyleyeyim. Ne yapacağız? Biz bu mekanı kendimizin eğleyeceğiz Biz bu mekanı yani sokak derken biz bu mekanı dolduracağız. Biz bu mekanı ne şekilde olursa olsun bırakmayacağız bu mücadeleyi. Ha nasıl dolduracağız? Piknik yaparız. Konser yaparız İşte dikmenlilerin bugün direnişlerin çok önemli bir parçasıdır Aynı zamanda bu onların direnişlerini de sağlamlaştıran bir parçadır O mekanda çocuk evi kurdular Orada organik tarım yaptılar Bir ağaçlandırma alanı yaptılar Mekanı kendilerini de eylediler hı hı. Şimdi mekanı işgal ederek Doldurarak kendimizi neyleyerek iktidara karşı o zaman hayır bu mekan müdahalesinde hak senin değil bu kent bizim kentimiz. Bu bizim hakkımızdır demek üzere bir aradayız. Aslında şeyden de bakarsanız bugün Occupy hareketlerinden de bakarsanız dünyanın dört bir yanında mekanların işgali mekanların insanların mekanları artık gitgide tükettim mekanları olmasına da bir isyandır. Oraların işte özellikle şeyde gördüğümüz gibi. Wall Street eyleminde gördüğümüz gibi çok simgesel bir alan yani kapitalizmin çok önemli bir alanını, evet. kullanım değişim değeriyle öne çıkan mekanların artık kullanım değeriyle öne çıkması. Zaten kent hakkı 68'de ilk kilo febru tarafından ortaya atıldığında da öne çıkan bu yani kentlerin gitgide metalaştığı, kentsel yaşamın metalaştığı. Onun için kentlerin kullanım değerinin değişim değeri yerine yani kullanım değerinin yeniden gündeme alınmasını talep ediyor hı hı. Lefeb 68'de Lefeb'in ortaya attığı yani kent bir sanat eseridir diyor kullanım değeri olması lazım oysa değişim değeriyle öne çıktı diyor Lefeb hı hı. ve 68 kuşağını çok aslında etkiliyor mesela dünyayı değiştirmek için kenti değiştirmek gerek sloganı oradan geliyor. Sonra unutulan, nedense sönümlenen bir kavram ne zaman yeniden gündeme geldi? Çok enteresan, işte 80'den itibaren bu neoliberal politikalarla kamusal alanların, kamu hizmetlerin özelleştirilmeleri, değişen planlama pratikleriyle etkileşimin, yani kentte her şeyin metanın ve sermayenin talepleri akışlarına göre yürütülmesi. İşte bizim agoralarımızın, Sesimizde duyurduğumuz agoralarımızın AVM eleştirilmesi. Bizlerin de vatandaş yerine artık tüketiciye dönüştüğümüz bir süreçte. 80'ler artısında bu sürecinde gitgide belirgin olmasında o politikalar sonucu ilk işte 2001 senesinde Latin Amerika kökenli örgütlerce ilk kent hakkı gündeme getirildi. Porto Alegro'da dünya sosyal formunda hatta bir dünya kent hakkı şartı yazılmaya başlandı. Birleşmiş Üniversitesi Habitat da bu işin öncülüğünü aldı. Tabi Habitat girince biraz sulandı o başka bir şey falan. Fakat şimdi şeyden baktığımız zaman yani Latin Amerika'dan baktığımız zaman işte Brezilya kent hakkını anayasasına bir yerine koyuyor. Daha sonra Ekvator Anayasası'na giriyor atıf var. En son 2010'da çok önemli bir şey Meksiko City kent hakkı şartını getiriyor. <gülüyor> şimdi böyle bir kent hakkı gidişatı dünya üzerinde bu gelişmelere karşı var iken Türkiye'den baktığımızda maalesef, maalesef iktidarın bu marka kent yaratma hırsından her alanımızı metalaştırdığı, yaşamımızı metalaştırması ve gözü kara bir şekilde... Hani üçüncü köprüden bakın, işte çılgın projelerden bakın, bir kent kıyımdır, bir ekok kırımdır bu. <gülüyor> bu. Aynı zamanda da insani boyutta müthiş mağduriyetler olan barınma hakkı açısından mağduriyetler. İşte, Sulu Kule'de yaşadık, tarla başını görüyoruz. <gülüyor> evet. ee, Ayazma Bezirgan Bahçe sürecinde özellikle bu yeniden iskan sürecinin, tokileştirilmenin tamamen bir mit olduğu, insanların daha çok yoksullaştırıldığını yaşadık. Şimdi biz bunları yaşarken nedense Türkiye'den baktığımızda, kent hakkı diye bakınca çok e, anlamsız e, kavramlar karşımıza çıkıyor. Mesela kentli hak, olma hakkı. Kentli olmak gibi bir modernist projenin içine koymak ne demekse. Oysa kent çoğulculuktur. Oysa siz işte bu yok ediliyor. Öte tarafta işte kentin olanaklarını erişim hakkı falan gibi enteresan bir şey. Şimdi bunu e, erişim hakkı değil, değiştirme hakkıdır dememiz gerektiğini. Çünkü artık kent üzerindeki bütün taleplerin kent üzerindeki bütün mekansal müdahalelerin kentlilere sorulmadan, kentliler işin içine katılmadan yapılmayacağını ve bunun kent hakkı olduğunu Türkiye'nin gündemine koymak gerektiğini duyduk. Biz hı hı. bunun için de burada sloganımızı kent hakkı olarak oluşturduk. Hem bir şemsiye slogandır bugün hem mahalleleri barınma hakkı uğruna Mücadele eden mahalleleri, 3. köprüyü, işte, e, tüp geçitti, her biri birbirinden ucu, kanal projeydi. Hepsini kapsayan bir şey. Çünkü biz diyoruz ki bu mekanlar bizimdir. Biz çocuklarımıza sürdürülebilir, yaşanabilir kentler bırakmak istiyoruz. Biz mahallelerimizi istiyoruz. İstanbul mahalleleriyle yaşayan çok özel bir kent. <gülüyor> Bakın Toklu dedi en son elimizden gitti. İnanılmaz güzel bir İstanbul mahallesi. Ayvansaray'ın dibinde. O mahalle pekala yeni yeniden yapılabilir mahalleliyle birlikte. Mahalleli de içinde oturarak orada yaşanır kılabilirdi. Şimdi e, dünyadan da baktığınız zaman mesela Şerim Sukin çok güzel bir şey söylüyor sosyolog diyor ki kentlerin ruhu ölüyor diyor. Benim diyor 3 kuruşa mal aldığım bakkalın yerinde yarın bir gün bir koca AVM dikildiği zaman o bakkalla kurduğum insani ilişkimi ben orada kuramıyorum ki ruhu öldürüyorsunuz. Ve bugün Ayvansaray Toklu dede de muhteşem güzel bir kentsel mekan kullanımı vardı. Yani orayı ben 3 senedir biliyorum. Mesela mahalleli orada sanki o arkada surun dibindeki alan sanki evlerin bir bölümüymüş gibi çıkarlardı. sarar sarartımışında hasır yününü döver. Orada kına geceleri olurdu. Siz bunu yok ettiniz. Ne için? tek tipleştirme onun. Ha bir de bu var. Marka kent demek bir şey değil ki tek tipleştiriyorsunuz. Evet. İstanbul çok özel bir kent. Biz İstanbul'a sahip çıkmak istiyoruz. Biz Süleymaniye bizimdir. Biz istemiyoruz o boynuzlu ucubeyi. Biz İstanbul'un olduğu gibi kalmasını istiyoruz. Ellemesinler. Yerinde değiştirsinler. Sosyal ekonomik eğer ki eğer ki iktidar Dönüşüm diyorsa sosyal ekonomik dönüşümle girsin mahallelere. Mahalle pratiklerini, dayanışma ağlarını bozmasın. Bugün bir sürü mahallede çocuklar uyku uyuyamıyor. Sulu biliyorum. O yaşatılan travma. Ve bugün Sulu kimler? Kimler oturacak Sulu Şimdi kentin bunu sorgulaması lazım. Evet. Ve buradan, bakın bunu da söylüyorum. Bu projelerde yer alan bu bütün Kentte yapılan müdahalelerde, bu kenti yok etmeye giden, İstanbul'u elimizden almaya giden bu uçuk kaçık projelerde yer alan mimarların rant uğruna, şehir plancılarının ve de buralardan konut alan insanların kendilerine vicdanen sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet kesinlikle. Biraz önce söylediğiniz gibi zaten bu kentsel dönüşüm hiçbir zaman orada yaşayan mahallenin lehine yani gerçekten dünyada uygulandığı gibi bir yerinde dönüştürme ve iyileştirme çalışması olarak uygulanmadı. Bir de bunun artık daha... E, korkunç olan kısmı kentli dediğimiz İstanbul'da yaşayan insanların giderek bu edilgen e, özne haline gelmesi e, bir süre sonra her olan şeyleri sadece bir haber olarak görmeleri evet. ve her evet. giden mahallenin üzerine e, o mahallede gitti nostaljisi yaşamalarına neden oluyor evet. diye düşünüyorum. Çok şahsi fikrim. E, bu noktada aslında son dönemdeki tartışmalar ışığında bu kamusal alandan bahsetmişken, kent hakkından da tabii ki de bahsetmişken bir iki ay içinde Taksim projesinin başlayacağı gibi bir haber çıktı evet. geçtiğimiz günlerde. Bunu yorumlayabilir misiniz acaba? Çünkü benim okuduğum kadarıyla işte yer karayollarının altı çekilmesi planı gibi bir şey var. Fakat orada yanda ağaçların, insanların Taksim'e gelmesini sağlayan yolları, insanların yayı olarak nasıl gelebileceğiyle ilgili hiçbir planın yapılmadığı gibi bir beyan ...anlat olduğu haberlerde nasıl yorumluyorsunuz bunu? Şimdi bakın bir veçesi de bunu... ...yaya olarak bu kenti bir ucundan... ...bir ucuna gezemeyeceksiniz. Zaten gezememeye başladık. Evet. Bunun bir veçesi de bu oluşum. Bu da aynı şekilde yine rahatlaşma mekanlarımızı... ...yok ediyor. Şimdi şey açısından... ...hep bir örnek daha söylediğim... ...bir örnek var. Mesela Los Angeles'ı... ...John Friedman anlatıyor... ...şehir plancı orada üniversitede. Diyor ki sokakları olmayan... ...bir kentten geliyorum diyor. Sokaklar rastlaşma mekanlarıdır. Oysa Los Angeles'da siz otobanlarda ancak arabada hızla giderken o da belli bir kilometrenin üstü, ötesinde geçerken insanların ancak işte e, elbiselerinin rengini görebilirsiniz. Hı hı. Ve ayrıca şunu söylüyor aynı İstanbul gibi Los Angeles'ta diyor otobanlar arttıkça öbür artan da e, AVM'ler. Yani ve Kent gitgide bir hapishaneye bir tüketim çarkının, insanların birbirini görmeden, rastlamadan, birbirleriyle temas etmeden bir tüketim zincirinin çarkının içinde debelendikleri bir panoptikona benziyor, bir hapishaneye benziyor. Bunlar bize, aslında Türkiye şu var, bu sürece çok daha geç eklemlendi. Yani mesela Mısır falan baktığınız zaman çok önceden 80'lerde bu gidişat e, bu arada Hüsnü Mübarek'in aynı çılgın kanal projeleri olduğunda buradan beyan edeyim fotoğrafları elimizde e, çünkü bu neden e, bu nem nemalanmak çark artık buradan dönüyor kimsel evet. arazi rantından dönüyor Şimdi Türkiye bu sürece geç eklemlendi şanslıyız derken o kadar hızlı bir gidişat, o kadar gözük ara bir gidişat. işte e, ne diyor sayın bakan ne yapıp yapıp köprüyü yapacağız diyor. Peki buradaki ormanlar ne olacak? Buradaki yeşil alan su havzaları ne olacak? Şimdi Taksim'de yayalaş, yayalar birbirlerini göremeyecek ve kentler gitgide bir de böyle bir e, tanım gelmeye başladı artık kentlerin disneylandlaşması disneyfication disneyland kentler diyorlar yani şey diyorlar disneylandın tema parklarına gittiğiniz zaman sizi öyle bir şeyle götürür ki orada sadece işte o ne görüyorsanız ona bakarsınız yanınızdan geçeni bile görmezsiniz şimdi böyle böyle disneyland tiyatro mekanı tarzı kentler yaparaktan insanların da birbirleriyle olan her türlü insani ilişkisini yok ederek insani ilişkilerin işte en yoğun yaşandığı mekan mahalledir Hani bugün mahalleden çıkmış bir başbakan, yani öbür gün bu ülkenin tarihine mahallenin dibine kibrit suyu eken başbakan diye geçecek. Bu evet. çok çok enteresan. Evet, Can Baysal'da konuşuyoruz. Pazar günü gerçekleşecek. Kent hakkı. E, hak ...hakkında gerçekleşecek bir oturum ve esasında programın en önemli kısmı da bence mahallelerin konuştuğu serbest kürsün bölümü. Hı -hı. E, şimdi onu da soracağız e, Canan'ım size fakat öncelikle istiyorsanız küçük bir parça arası verelim. Tamam. Biraz önce e, mahallelerden bahsederken aklıma Kardeş Türkülerin nazar parçası geldi. Sulu Kule'de yaşayan... hepimiz çok yakın tanıyıp... Evet, Nazar evet. Sulu Kule'de yaşayan Hı -hı. nazar için yapılmış bir parçaydı. Onu dinleyelim, ardından tamam. devam edeceğiz. Hı -hı. Şekerimin içine Tatlandırsın Dilleri, sözleri Cümle alemde Gelin sizde tadın Çoluk çocuk Tüm beşer Şekerleri merkeze guys Düzen yolları Lodosları var Yağmurları sokakları Varsın olmasın Üç kuruş parası İstanbul var Evet, nazarı dinledik kardeş Türkülerden Cihan Baysal'da söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi istiyorsanız yavaştan programdan bahsetmeye başlayalım. Pazar günü Taksim Gezi Parkı'na gelecek olan kentliler, İstanbullular ne yapacaklar, niye gelecekler? Şimdi orada biz hep birlikte bahsettiğimiz üzere kent hakkımızı beyan edeceğiz. Ve diyeceğiz ki biz bu projelerin, bize danışılmadan yapılan bu projelerin tümüne karşıyız. Mekanlar bizim taleplerimize göre üretilir, Bizim taleplerimize göre şekillenir. Ve biz bundan sonra örgütlü gücümüzle tüm İstanbul olarak işte sahilini e, koruyan Ataköy olsun, mahallesini e, korumak isteyen Yenişehirli olsun. Biz tüm İstanbul olarak bir aradayız. Burada bu mücadeleyi örgütlü mücadeleyi götüreceğiz. Ha, aynı zamanda da bu mücadeleyi uluslararası kent hakkı mücadelesine de eklemlediğimizi söyleyeyim. İki tane e, uluslararası konuğumuz olacak e, barınma hakkı, konut hakkı, kent hakkı üzerinde hem aktivist olarak çalışan hem akademi dünyasında tanıdığı isimler. E, bir tanesi Profesör Yves Kaban e, Londra Üniversitesi'nden. E, kendisi aynı zamanda Habitat Akfe'nin 2004 10 arasında biz birlikte oradaydı. E, başkanıdır. E, şehir planlama bölüm başkanı üniversitenin. Diğeri de International Alliance of Inhabitants diye uluslararası bir örgüt vardır. Konut hakkı üzerine çalışır. Hemen hemen her yerde de dünyanın dört bir yanında da e, örgütlenmiştir. Onun başkanı Cesare Otolini bizle oluyor. E, ve e, hem dayanışma verecekler hem de bu toplantıdan aslında bir gün önce mahalle temsilcileriyle e, konuklarımızın bir toplantısı olacak. <gülüyor> Eylül ve Eylül 15-31 Ekim'e kadar Dünya Habitat günleridir. Şimdi o Dünya Habitat günlerinde e, zorla tahliye e, insan hakları mekanizmalarında Birleşmiş Milletler'in e, sözleşmelerine göre ilk görünüşte insan hakkı ihlaldir. Yani bugün İstanbul'da ve işte bugün Dikmen'de yapılmak istenen zorla tahliye ilk görüşte insan hakkı ihlalidir. <Gülüyor> zorla tahliyelere karşı bir e, kampanya yapılıyor dünyanın dört bir yanında. Zorla tahliyelere hayır diye. Zero Eviction Campaign. Şimdi biz bunu e, programlanmasını... Ve bunu üçüncü köprü dayanışması için de aynı zamanda çünkü üçüncü köprünün de tetiklediği bir sürü zorla tahliye olacak. Ama evet. kent hakkına yani bu yaptığımız mücadelenin ikinci büyük ayağı olarak biz onu planlamayı ve böylece uluslararası e, konut hakkı e, bağlamında, kent hakkı bağlamında, uluslararası mekanizmde de eklemlenmeyi düşünüyoruz. Onun da e, bir e, ayağı olacak. O gün Gezi Park'ta hep beraberiz. Bütün İstanbulları bekliyoruz. Kürsümüz açıktır. İlk başta e, konuşmacılarımız var. 3 4 konu ana ana başlıklar altında. İlk açılış konuşmamızı e, toz derden Ömer Giriş yapacak. Arkasından konuklarımızın dayanışma konuşmaları var. E, hemen arkasından eee Şahin e, kentsel yenileme alanlarını, Erdoğan e, Yıldız arkadaşımız gecekondu bölgelerini anlatacak. Daha sonra 3. Köprü Yaşam platformundan Bir konuşmacı var ve Beyoğlu İçin mücadele eden de bir konuşmacı Arkasından biz Kürsüyü açıyoruz isteyen içini döksün diyoruz ve umuyoruz Ve diliyoruz ki bugüne kadar bizi Görmeyen duymayan e, Türk meclisten dışarı tabii ki Siz değil ama e, bir Kısım ana akım medya Artık bizim için Bizi dinler duyar Çünkü bu gidişat İstanbul'un yok oluşturucudur. Bu gidişata gözlerini kapayan herkes, bu gidişatı duyurmayan, üç maymuda oynayan herkes... ...yarın torunlarına, çocuklarına bunun hesabını veremeyecektir. Evet, e, bu gidişatı duyurmayan herkes dediniz. Ben e, esasında bir şekilde kendimi de ekleyerek bunu söylüyorum tabii. E, yani bu, bu giden, Hı. elimizden giden her şeye karşı... E, İstanbul'da yaşayan insanlar olarak karşı çıkmayan ya da daha doğrusu belki de e, oturup konuşarak karşılıklı neler yapılabileceğinin Hı -hı. sorusunun cevabını vermekten e, inayet eden, kaçınan insanlar e, da bunun e, hesabını belki de vereceklerdi. Dolayısıyla bu pazar günkü oturum epey önemli ve umuyorum ki sonrasında da bu e, devamlılık sağlayacak bir şey olur. Çünkü Tabii. bu serbest kürsüsü konuşmaları ne kadar çok artarsa esasında süre giden bu yıkımlar üzerine e, ortak çözümler, ortak Problemlerin çözümü için ortak e, kararlar birlikte daha kolay verilebilir diye düşünüyorum. E, ben çok teşekkür ederim ben Cihan teşekkür Baysal ediyorum. katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. için sağ olun. İstanbul'u bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler. Teşekkürler.